Yedinci mektup. Bismihi Subhanh. Ve in min şeyin illa yusbbih bi hamdi. Selamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu ebeden daima. Aziz kardeşlerim. Bana söylemek üzere Şamlı hafıza iki şey demişsiniz. Birincisi, Hazreti Peygamber aleyhissalatu Vesselamın Zeynepi teze eski zaman münafıkları gibi. Yeni zamanın ehli i dahi, medar tenkit buluyorlar, nefsani şehevânî telakki ediyorlar, diyorsunuz. el cevap: Yüz bin defa haşa ve kella. O dâmen-i muallâya, şöyle pest şübehatın eli yetişmez. Evet, on beş yaşından kırk yaşına kadar, harâret-i gariziyenin galeyanı hengamında ve hevesat-ı nefsaniyenin iltihabı zamanında, dost ve düşmanın ittifakıyla, kemal-i iffet ve tamami ismet ile, Hatice-tül Kübra radıyallahu <gülüyor> anha gibi, ihtiyarca bir tek kadın ile iktifa ve kanaat eden bir zatın kırktan sonra, yani hararet-i gariziye tevakkufu hengâmında ve hevesat nefsaniyenin sükûneti zamanında, kesreti izdivaç ve tezevvücatı, biz zarure ve bilbedahe nefsani olmadığını ve başka ehemmiyetli hikmetlere müstenit olduğunu zerre kadar insafı olana ispat eder bir hüccettir. O hikmetlerden birisi şudur ki zat-ı risaletin akvâli gibi ef'al ve ahvâli ve etvar ve harekatı dahi din ve şeriat'tır ve ahkâmın me'hazleridir. Şık zahirisine sahabeler hamele oldukları gibi hususi dairesindeki mahfi ahvalatından tezahür eden esrarü'd-din ve ahkam-ı şeriatın hameleleri ve rabileri de ezvacı tahirattır ve bilfiil o vazifeyi ifa etmişlerdir. Esrar ve ahkam-ı dinin hemen yarısı belki onlardan geliyor. Demek bu azim vazifeye Birçok ve meşrepçe muhtelif ezvacı tahirat lazımdır. Gelelim Hazreti Zeynep'in tezevvücüne. 25. Sözün birinci Şulesinin üçüncü şu'aının misallerinden olan "Makane Muhammedun Aba Ahadimir Rijalikum, Walakin Rasulullahi ve Khateem al ayetine dair şöyle yazılmış ki: İnsanların tabakatına göre bir tek ayet Müteaddit vecuhlarla her bir tabakanın fehmine göre bir mana ifade ediyor. Bir tabakanın şu ayetten hissi fehmi şudur ki Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın hizmetkarı veya oğlum hitabına mazhar olan Zeyd radıyallahu an rivayeti sahiha ile itirafına binaen izzetli zevcesini kendine manen küfü bulmadığı için tatliq etmiş. Yani Hazreti Zeynep başka yüksek bir ahlakta yaratılmış ve bir peygambere zevce olacak fıtratta olduğunu zeyt ferasetle hissetmiş ve kendisini ona zevç olacak fıtratta kendine küfü bulmadığından manevi imtizacsızlığa sebebiyet verdiği için tatlik etmiştir. Allah'ın emriyle Resulekrem aleyhissalatu vesselam almış yani kehanın işaretiyle o nikah bir akd i semavi olduğuna delaletiyle harikulade ve örf ve muamelat-ı zahiriyye sırf kaderin hükmüyledir ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam o hükme kadere inkiyat göstermiştir ve mecbur olmuştur. Nefs arzusu ile değildir. Şu kader hükmünün de ehemmiyetli bir hükm-i şer'i ve mühim bir hikmeti âmmeyi ve şumullu bir maslahatı umumiyeyi tazammun eden li keyla yekuna alel mu'minina haracun fi azwaj ed'iyahim ayeti kerimesinin işaretiyle büyüklerin küçüklere oğlum demeleri zihar meseleleri gibi yani karısına anam gibisin dese haram olduğu gibi değildir ki ahkam onunla değişsin hem büyüklerin rayyetlerine ve peygamberlerin ümmetlerine Pederane nazar ve hitapları vazife-i risalet itibariyledir. Şahsiyeti insaniye itibariyle değildir ki onlardan zevce almak uygun düşmesin. İkinci bir tabakanın hissi fehmi şudur ki bir büyük amir rayyetine pederane bir şefkat ile bakar. Eğer o amir zahiri ve batini bir padişah ruhani olsa merhameti pederin yüz defa şefkatinden ileri gittiği için, rayetinin efradı, onun hakiki evladı gibi, ona peder nazarıyla ile bakarlar. Peder nazarı ise, zevç nazarına inkılab edemediğinden ve kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden, efkar-ı âmmede, peygamberin, mü'minlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği için,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 الباقي هو الباقي سيد نورسي